Acele şeytandır hadisi şerifiyle huligal insanu min acel insan acelden yaratılmış ayet-i kerimesini izah edebilir misiniz? Yani burayı şöyle Hakan kardeşim tefrik etmek, ayırmak lazım. İslam bize emreder hep koşun der cennete koş, affa koş sabah dükkanı aç, önce namaza git gel dükkana çalış, uğraş çok kazan, niçin kazan? Allah yolunda daha fazla harcamak için bütün bunlar ya yani mühendisi ol, doktor ol, tüccar ol, köylü ol ne olursan ol çok çalış, hem dünya hem ahiret için önde ol, önde dur İslam'ın çağını ancak bu adamlarla açabiliriz. Bu adamlarla başlatabiliriz. Şimdi orada İslam'la alakalı bir mevzu varsa orada acele edin buyuruyor Cenabı. Fakat mücerret dünya ile alakalı bir mesele var. Orada ne yapacaksın? İşte bir proje hazırlıyorsun. Bir ev yapacaksın. Et-taenni minallah ve'l-acale min şeytan tenni yani düşünüyorsun, tefekkür ediyorsun, uzmanlara soruyorsun, olur mu diyorsun, gösteriyorsun bak bu proje burada münasip mi diyorsun, burada bu iş olur mu diyorsun. Bunları böyle tenniyle yaptıyor. Acele şeytandan. Ama nerede bu dünya işinde? Fakat namazda, mücadelede, mücahhede, bütün bunlarda ise durma. Koş. Yetime bakacaksın, mazlumlara bakacaksın, yardım edeceksin. Orada teenniyle hareket etme, oralarda koş. Dünya ile alakalı meseleler, projeler var. Oralarda teenniyle hareket et, buna işaret var. Yani korkakliliğinse Bu ayeti de bu bağlamda anlamak lazım. Toparlarsak dünya işlerinde evet teenni var, ama ahiret işlerinde orada surette gideceğiz inşallah.